Anadolu İmam Hatip Lisesi, Arapça 10. Sınıf Yazarlar Mehmet Erdem Mehmet Bilici Yunus Şirin Zafer Hemek Seslendirenler Selahattin Demirci Şefik Celil Çelik Betül Ebu Şar, Adil Çavuş Safvan El Şavi, Cemal İbrahim Hamis, Rudane Şehebi, Zeynep Kansu Kılıç, Vahap Doğan, Mehmet Erdem. Ses kayıt ve montaj, Murat Yılmaz. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında seslendirilmiş ve kurgulanmıştır.